Allah güzeldir. İnan Allah'a cemilun. Yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Acaba güzel nedir? Sana güzel gelen bana çirkin gelir. Bana güzel gelen sana sana çirkin gelir. Demişler ki Mecnun'a kaysa, Leyla demişler, çirkin bir kız. Kapkara, kuru bir şey demişler. Sana biz böyle farizle tenli, ahu gözlü, seri boyu sağlayalım demişler. Gel benim gözümle gördümüş Sen güzeli Allah gözüyle göreceksin. Resulullah'ın gözüyle göreceksin. Güzel o. Onu niye çağırdıysa güzel o. Senin nefsin güzel gördüğü şey güzel değildir. Senin başına beladır o. Akla değildir. Bu aklı fikirle Mevla bulunmaz. Bu akıl bir ata benzer, insanı direzgin kenarına kadar götürür. Sonra ileri götürmez, orada bırakır. Buna aklı maaş ver, ver. Bir de aklı maat vardır ki, tevfikli akıl yani, o eşyayı altı derecesinden görür. Bir eşyanın altı derecesi vardır. Dileçikten görenler kaybederler. Altı derecesi görmek lazım, dedir.